İyi akşamlar, ben Itır Bağdadi. Size bu akşam da İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin stüdyolarından merhaba diyoruz. Kadının Sesi programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Kızbes Aydın. Kendisini İzmir'deki kadın hareketinden yıllardır tanırım. Bugün sağ olsun konuğum olmayı kabul etti. Kendisini hafta sonu Ege Kadın Buluşması'nda Aydın'da da görmüştüm. Bugün hem kendisiyle ilgili hem de CHP'den aday adayıydı ama şu anda aday değil. O süreci de konuşacağız. Hoş geldiniz Kızbes Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, öncelikle e, ben sizin isminiz çok farklı bir isim, onu bir size sormak istiyorum. Kızbes ne demek? Evet, Kızbes, yani kız yeter. <gülüyor> Annem ikinci kız olarak beni doğurduğunda itibar kaybına uğramış. Yine mi kız doğdu diye. Kızbes demişler ki hani bir daha kız olmasın. Oğlan olsun. Babama sorduğumda bana neden böyle bir isim koydunuz? Ne bileyim kızım dedi. Kızlar da okuyacaklar, erkeklerle eşit hale gelecekler. O zaman kestirememiştim. Hiç olmasa oğlan olsun bana işte gitsin mal mülk kazansın. Kız olursa olmayan malımı da bölüp el oğluna götürecek demişti. Yani benim adım aslında kadın sorununun tam bir özeti, bir sloganı gibi bir şey... Ve kadınların ikinci cins olmasının altında yatan zihniyet, özel mülkiyeti koruma. Valla ama size bu ismi verip ondan sonra da sizin Kadın Hareketi'nde İzmir'de yaptıklarınız düşünülürse bayağı bir gaz vermişler aslında size o konuda değil mi? Evet, evet. <gülüyor> Şimdi zaten bu isim bende olduğu müddetçe müthiş bir sinerji buluyorum. Evet. Yani bu isme inat, kadınların toplumda alması gereken, yeri alması için mücadele ediyorum. Yani benim aslında 8 Mart'ım ben daha doğarken, inga derken başlamış. Evet. Yani ayrımcılık, işte baskı, şiddet, doğduğum günden başlamıştır. Dolayısıyla ben aslında kadın hareketinde doğduğum günden itibaren başlamış bulunuyorum. Sürekli haksızlıklara, adaletsizliklere... Varlığınızla mücadele vermişsiniz. Karşı kürdüm. Evet. Hatta bir anımı anlatayım, zamanınız almazsam. Yeni öğrenmiştim. ilk okula gidelim bir ay falan olmuştu. Ee, okuma yazmayı yeni öğrenmiştim. Hemen gittim. Beş tane kız kardeşim var tabii benim. Hani ikinciye kız beslemişler ama yine olmuş. Beş kız olmuş. Onların isimleri de böyle farklı isimler mi yoksa? En sondaki Songül idi. <gülüyor> Gene de en sondaki. Okuma yazmayı öğrenir öğrenmez kartonları aldım. İşte bizim oralarda biraz oğlan çocukları daha çok sevilir. El üstü tutulur falan. Sizin oralar dediğiniz hangi bölge? Kars, Kars, bölgesi, Kars bölgesi, evet. bölgesinde. Yani bu Kars'taki şeye, feodal yapıyla ilgili yani şu millet bu millet diye değil hani bazıları şey zannederler. İşte bu tür şeyler eee Kürtlerin olduğu yerdir. Hayır biz kara papağız terekemeyiz. Bizde de var. Hı hı. Yani şeyle ekonomi politika ile ilgili bir olay. E, milletle ya da düşünceyle, inançla ilgili bir olay değil. Ataerkil bir toplumun da sonu evet. Ataerkil bir toplum, eee evet. feodalizmin tamamen çözülmediği bir toplum oradan evet. kaynaklı oluyor. Aslında e, bana kız adını veren babam e, köyde ilk kız okutan insandır aynı zamanda. Onun için onu affettim ben. Bana bu ismi <gülüyor> koyduğu için. Çünkü farkına varmış yani şey kadın erkek eşitliğinin. Ben okuduktan sonra benden sonra bizim köylerde, civar köylerde kızlar okumaya başladılar. Aslında babam o konuda bir çığırda açmış oldu bizim doğulu bir öğrencimiz vardı çok güldürürdü beni çünkü babası bayağı devrimciymiş ama annesi dermiş ki bunların devrimi ayakkabılarında evin içine girerken o devrimci ayakkabıları dışarıda bırakırlar evin içinde devrim filan yoktur yani en devrimci adamın bile devrimi sokaktadır evin içinde kadın erkek dağılımında öyle bir devrim yaşamıyoruz diyormuş annesi çok hoşuma gitmişti bu doğru söylüyor, evet. o bölgede böyle bir şey var şimdi Hı. ben tabi sizi tanıtırken söylemedim siz İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanısınız aslında şu anda İzmir evet. Çok önemli bir yerdesiniz evet, evet. ve kadın konusunda da çok ciddi çalışmalarınız var. Yani mil, e, milletvekili adaylığı dışında siz aslında sivil toplum ayağında olsun yıllardır çalışıyorsunuz bu konuda. Evet. E, peki oraya gelmeden önce isterseniz biraz sizi tanıyalım. Aydın kimdir? E, sizin işte eğitim, akademik geçmişiniz, hangi meslek grubundaydınız, siyasete girişiniz bunları bir sizden bir dinleyelim. Evet. Ben e, Kars Susuz Yolboyu Köyü'nde doğdum 1954'te. E, ilk öğrenimi köyümde yaptım. ilk öğretmen okulu mezunu oldum önce. E, öğretmen olarak mezun oldum. Daha sonra Anadolu Üniversitesi'ni bitirdim. E, 23 yıl öğretmenlik yaptım. Bu öğretmenlik yıllarımda da e, sürekli eğitim emekçilerinin sendikal mücadelesinde bulundum. Bir yandan da Köy öğretmeni olması dolayısıyla köydeki halkın e, haklarının aranması, onların e, aydınlanması noktasında örgütlülükler bulunduk. En azından bulunduğumuz yerde işte Yol Boyu Köyü, kendi doğduğum köydü. Orada Yol Boyu Köyü Geliştirme Güzelleştirme Derneği kurmuştuk. Benim bir hastalığım var. gittiğim yerde mutlaka ya bir örgüt varsa girer çalışırım ya da örgüt yoksa o örgütü ben kurarım. Peki ailede var mıydı bu yoksa sizde olan bir şey miydi? Bu biraz bende olan bir şeydi, ama bu giderek e, toplumada tabii yayılmış oldu. Yani örgütlü mücadelelerin içerisinden gelen bir şey. Emekli olduktan sonra da em, bir süre emekli sen karşı ve başkanlığı yaptım burada. E, ama kadın örgütlerinde sürekli çalıştım. Karsta da Yurduver Derimci Kadınlar Derneği'ni kurmuştuk. Hatta hiç unutmam, bir gün 8 Mart tarifesinde. 50-60 tane mahalleli kadınla çıktık, yazılama, afiş yapıyoruz sokakta. Ee, adamlar bize bakır, Allah Allah diyor, kıyamet yakındır kadınlar sokağa çıkıp şeyde, <gülüyor> afiş yapıştırıyorlar. <gülüyor> bir de çalıştığınız bölgeler bu konuda gerçekten toplumsal cinsiyet eşitliğiyle çok yüzleşmiş, çok fazla iççe olan bölgeler de değil. Tabii tabii. Mesela şey Adapazarı'nda çalıştığımızda bir kadının kahvelerin önünden geçmesi... Onun e, tırmıkçı diyorum. Tabii yollu sayılmasına neden oluyordu. Yani o kadar ağır bir şartlar vardı. Biz o şartlarda orada İzmir şey, Sakarya Demokratik Kadın Platformunu kurduk. Sizin şimdi evlisiniz diye biliyorum değil mi? Evet, evet, Eşiniz özellikle. peki bu konuda size destek çıkmıştır herhalde. Çünkü Türkiye'de sıkıntılardan bir tanesi de bu tür hareketlere giren kadınların eşleri bazen karşı çıkabiliyor. Sizde destek olduğu anladığım kadarıyla. E, e, tabii biz yani onun başından Kedinin bacağını biz başından yırttık da. <gülüyor> <gülüyor> e, eşim eşitlikçi, demokrat, e, bir in, aydın bir insan. Kendisi avukat, öğretmen. E, biz birbirimize destek veririz. Yani yardımcı oldu demiyorum. Çünkü e, ikimiz de birbirimizi tamamlıyoruz, destek veriyoruz. O anlamda eşimden dolayı bir sıkıntım yok. Aksine desteği var. Bence bu çok önemli bir şey. Evet. Çünkü erkeklerin kadın hareketine desteği çok önemli. Bazen bu harekette bence şöyle bir sıkıntı oluyor. Erkekler ve kadınlar diye ikiye ayrılıyorlar. Halbuki bu bir toplum hareketidir. Ve erkekle kadının ortak çalışması gereken bir şey. Ve sizde de anladığım kadarıyla bu olmuş. Evet evet. Tam eşitlikçi bir yapı var evde. Yani erkek işi kadın işi yoktur. Herkes geldi üzerine düşeni yapar. Peki babanızın tepkisi ne oldu bu tür hareketlere siz girdikçe? Ya babam tabii e, razı olmadı. E, hatta e, eşimle evlendiğim sırada, e, şimdi eşimi şey evlenmemizi istemiyor. Birincisi şey Alevi ve Kürt olduğu için istemiyor. Hı -hı. Onun için e, direkt de bana söyleyemiyor. Eşime demiş ki oğlum demiş benim kızım demiş hiç evde durmaz <gülüyor> kapı kapı gezer demiş. <gülüyor> Sen ne yapacaksın onu? O da ben öylesin arıyorum diyeince yo bu deli midir nedir hiç adam karısının kapılarda gezmesini ister mi sokaklarda vazgeçirememiş yani evet. <gülüyor> e, anti reklam çalışmamış diyorsunuz kötü evet. reklam çalışmamış <gülüyor> evet. evet siz şimdi bu örgütlenme çalışmalarını anlatıyordunuz Sakarya'da Adapazarı'nda evet işte Kars'ta da yine dediğim evet. gibi Yürsever Derimci Kadınlar Derneği kurmuştuk. Orada da yine kadınların sorunlarıyla ilgileniyorduk. Ee, Sakarya'da da ben Eğitim Sen, Eğitim Sekreteriydim. Aynı zamanda da e, Eğitim Sen'den doğru Sakarya Demokratik Kadın Platformu'nun 3 yıl dönem sözcülüğünü yaptım. Orada kadınlarla ilgili çalışmalar yaptık. Ee, İzmir'e geldiğimde de yine e, bir ara İzmir'e geldiğimde biraz sakattım ben. Depremde halka yardım ettiğim için e, beni fena dövmüşlerdi. Bel fıtığım patlamıştı. Diz menisküsü oluşmuştu. 3-4 yıl e, değnekle falan dolaştım. Yani şiddet gördünüz toplumda. E, şey devletten şiddet gördüm. Aa. Vallahi şey halka depremde yardım ediyorduk diye bizi gözaltına aldılar, dövdüler. Bel fıtığım patladı. Ay çok geçmiş olsun. Ee, sağ olun. Ee, dizimde de lif kopması falan oldu. Onun için 3-4 yıl böyle değnekle dolaştım. Onun için şeye çıkamıyordum İzmir'in her tarafına. Oturduğum ev 2'de bir kadın derneği kurdum. Ee, tabi beraber kurduk. Kurdum derken bir tek ben kurmadım tabi. Arkadaşlarla birlikte kurduk. Ee, şimdiki başında olduğum dernek ee, İzmir ÇEK Ev Derneği. Yani e, İzmir Çiğli ev kadınlarını Emeğini Değerlendirme ve Dayanışma Derneği diye bir dernek kurduk. O dernekle birlikte semtin, gerek kadınların hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, korunması için, gerek kadınların şiddete karşı mücadele de onlarla dayanışmak için, gerekse semt sorunları, mesela baz istasyonlarına karşı bizim dernek bayağı mücadele etti. 10-15 tane baz istasyonlarını söktürdük. Ee, Gerek kitlesel mücadele, gerek hukuksal mücadeleyle. Hatta bir tanesinin de şeyi, camiye takılan bir şey vardı, baz istasyonu. Hem anaokuluna yakın, hem camiye yakın, hem kütüphaneye yakın bir yerde. Mahkemeye vermiştik, e, bozdu, danıştaya gitti. Danıştay'dan gelmiş, onaylandığı halde hala indirilmedi mahallemizdeki Merkez caminin baz istasyonu. Şimdi avukatımız e, icraya verdi bugünlerde söktüreceğiz yani sadece kadın haklarıyla ilgili de çalışmadık bulunduğumuz çünkü kadını ilgilendirmeyen bir şey yok ki evet. hem nüfusun yarısıyız hem de toplumun bütün sorunları zaten bizi ilgilendiriyor dolayısıyla semtin sorunları da kadınların sorunları evet. olduğu için direkt semtin araba sorunundan tutun ekmek zamından tutun yani semtten ne lazımsa... E Toplumsal hassasiyetlerin hepsinin üstüne gidiyorsunuz. Evet. Mahalli sorunların üstüne gidiyorsunuz. Evet. Evet. Yani mahallenin semt örgütü gibi bir... Şeyle olmuş olduk aynı zamanda kadın örgütü olmanın yanı sıra. Aslında burada dediğiniz şey şöyle önemli. Kadınlar mahallelerde en güzel örgütleniyor ve bu son geçen belediye yasasından dolayı mahallelerde seçilebilen kadınlar artık seçilemiyor. Çünkü daha büyük şeylerin içinde seçilmek zorundalar. büyük Daha büyük belediyelerde ve pek çok kadın belediye başkanı da bu yüzden seçilemedi. Evet evet. Mesela Nurgül Hanım, Nurgül Uçar Hanım buradaydı CHP'den aday olan şu evet, anda. Evet. O da Menemen Seyrek'ten mesela seçilmiş. Küçük bir yer ama artık o belediye yok mesela evet. ortada. Çünkü mahallede siz yüz yüzesiniz. Sizi daha iyi tanıyorlar, icraatlarınızı biliyorlar. Ona göre seçim daha kolay oluyor. Tabii kent büyüdükçe rant da büyüyor. Rant da erkeklerin elinde olduğu için kadınlarda böyle bir olana pek olmuyor tabii ki. Evet. Peki şimdi siz e, daha çok böyle e, sivil toplumda çalışırken neden siyasete geçmeye karar verdiniz? Zaten iç içe giriyor da siz neden bir partiye girmeye, milletvekili adayı olmaya karar verdiniz? Evet. Ya Peki. şimdi bizim Karşı'da bir e, halk değişi var. Suyun başına erken giden suyu kendi bostanına aktır. Yani siyaseti ben suyun başı gibi görüyorum. Suyun başında şimdiye kadar hep erkekler ve zengin erkekler olduğu için bütün yasalar onların isteği doğrultusunda gelişiyor. E dedik ki bir de suyun başına kadınlar geçsin bu suyu biraz da kadınlardan yoksullardan yana aktalım onun için kadınların siyasette olması gerekiyor suyun başını tutması gerekiyor düşüncesiyle ee, siyasi partilerden e, aday olmayı denedik. Zaten aslında siyaset bizim ekmeğimizde, aşımızda, her şeyimizde. Yani bizim STK olarak bazı istasyonlarına karşı mücadelemiz de bir siyasettir. Bakkal Recep'in veresiye defteri de bir siyasettir. Açın bakın orada veresiye çok kabarıksa o ülkenin ekonomik durumunun bir şeydir göstermesidir Göstergesi, o evet. anlamda e, siyaset her şeydir. Siyaset zaten şey demektir yani günlük yaşantımızın kolaylaştırılması için geliştirilmesi gereken e, pratikler ve teorilerden ibarettir siyaset. Peki e, neden CHP? Çünkü CHP'den aday oldunuz. Evet. İzmir'den tabi aday olan pek çok kişinin seçilebileceği parti sayısı kısıtlı. Evet. Birkaç tane CHP, AKP, MHP ve şu anda da HDP dediğimiz bu dört partinin arasından neden CHP? Ya şimdi ben e, demokrat bir insanım. Aslında benim e, hayalim sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz bir dünya. Ama bu dünyada gerçekçi olmak lazım. Öyle akşamdan sabaha fırınlanmıyor. <Gülüyor> Ülkeye acil demokrasi gerekiyor. E CHP'de demokrasi derdi olan herkes gelebilir dediler. Herkes için CHP dediler. Gerçi ben herkes için lafına da fazla katılmıyorum. Çünkü sömürücüler için bilmem dolandırıcılar için CHP olmasın tabii. CHP halk için olsun. Evet. Erkek egemen için toplum olsun. için olmasın mesela. E, he, evet. Erkek egemen toplum için olmasın. Yani demokrasi mücadelesi de e, mevcut gidişatın önlenmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldum. Çünkü kadınların beklenmeyecek sorunları var. Yani şimdi doğrudur. Kadınların kurtuluşu, yani benim de anlayışıma göre işte e, sosyalizmledir falan da e, bu sosyalizm de sabahtan, ana, akşamdan sabaha kurulmuyor kardeşim. E, dövülüp dışarı atılan kadın, diyelim kapının eşiğinde ağlıyor. Gece saat 2'de başına yine geleceği belli değil. Gidip ona şunu diyebilir misin? Ağlama bacı, kurtuluşun sosyalizmdedir. <gülüyor> Ne ne kadar bekleyecek orada kapının eşiğinde ona acil demokratik talepler lazım ona acil e, bir sığınak lazım acil bir e, şiddete mahkum olmayacak şiddet gördüğü eve sırf ekonomik nedenlerden dolayı geri gitmeyecek e, ekonomi politikalar lazım bu anlamda da kalkınması lazım yani. Kadın, tabii evet. ki hem ekonomik yönden güçlendirilmesi gerekiyor hem de şiddete karşı mücadelede güçlendirilmesi gerekiyor. Bu güçlendirilmenin demokrasi ortamında olacağına ben inanıyorum. Evet. Ee, acil Demokrasi için Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldum. Peki neden olmadı? Şimdi bir de onu soralım. Çünkü CHP'deki kadın adayların konusu çok tartışıldı. Ön seçim, ondan sonra çıkan sonuçlar ve kadın adaylar açısından açıkçası hayal kırıklığı şu anda. Evet. İzmir'deki durum. İzmir'den bahsedelim. Çünkü evet, siz evet. İzmir'den adaydınız. Evet, evet İzmir'den adaydım. Şimdi aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllardan sonra bu ön seçime gidilmesi önemli bir adımdır. İyidir. E, demokrasinin önünü açacak bir şeydir. Ama yeterli değil. E, yeterli olma olmasının e, çeşitli sebepleri var. Tabii ki ön seçim olması iyi bir şey çünkü bizzat parti örgütüyle aday arasında bir organik bağ kuruluyor. Ama kadınlar eşit koşullarda sanki orada tabii, yarışmıyor. Tabii yani öyle yani Söyleyeceğim kesinlikle. ben. Hı -hı. Evet evet. Ama bu ön seçim de eşitsiz bir yarıştı. Yani bir yanda e, seçim harcamalarına trilyon ayranlar var. Bir yanda benim gibi emekli öğretmen olup ayda bilmem 1800 lira alanlar var. Şimdi bu hiç eşitsiz bir yarış yani mümkün evet. değil. Biz sizinle bir toplantıdaydık hatta hatırlarsanız evet. adaylık konusunda siz nasıl finanse ettiğinizi söylemiştiniz. Kredi çekerek siz finanse evet, ettiniz Evet evet ben 20 bin lira kredi çektim. Şimdi bu 20 bin lira krediyi nasıl ödeyeceğimi kara kara düşünüyorum tabi. Ama düşünebiliyor musunuz? Beni bir televizyon şirketi çağırdı İstanbul'a yarım saatlik program için iki bin lira istedi. Uçakla gideceksin, geleceksin, harcayacaksın. Sen kendini tanıtman için en az on televizyona çıkayım dersen sadece yirmi bin lira televizyona para vermen gerekiyor. Evet. Onun dışında masraflar çok. Bunun bilmem bilbortu vardır, bunun bilmem pankartı vardır, afişi vardır, bildirisi vardır. Çalışanların, gönüllü çalışanların yemekleri simit çay bile alsanız her gün. Tabii ki benimki bambaşka bir şeydi bizim. Kadın erkek eşitliğini savunan arkadaşların inançlarından dolayı bir ekip oluşturmuştuk biz. Ama diğer adayların birçoğu. Paralı 5-10 tane eleman çalıştırıyorlardı. Şimdi 5-10 tane eleman çalıştıran biriyle işte bir avuç gönüllüsü olan birinin yarışması adaletli değil, adil evet. değildi. Ha bunun için ben zaten şimdi seçim arifesinde olduğumuz için pek fazla dillendirmiyoruz ama bunu ileride bahsedeceğiz. Yani bunun giderilmesi için şöyle bir şey yapılabilirdi benim aklıma gelenlerden. Parti herkesten beşer bin lira alırdı. Herkesin e, tanıtımını, reklamını o havuzdan karşılanabilirdi. Dolayısıyla eşit yarışabilirdi. Ya da harcama limitleri de getirilebilir tabii. Harcama limitleri de Evet Olabilirdi. Sonra e, ön seçim, zaten kadın baştan kaybediyor ön seçimde. Niye diyeceksiniz? Şimdi e, birincisi genel başkanın işte İzmir, Ankara, İstanbul gibi yerlerde birinci sıraya kadın koyacağız diye. Lafı erkek partilerden nasıl olsa bir tane genel başkan koyacak artık koymayalım. Mantığını, Mantığını yürüttü. Ortaya çıkardı evet. Ee, biz, onun için bizim önerilerimiz var. Kadın Hareketi'nin önerisi var. Yani diyor ki kadın listesi ayrı oylansa, erkek listesi ayrı, gençlik listesi ayrı oylansa ve en yüksek oy alandan başlanarak fermuar sistemiyle bir erkek bir kadın yerleştirilse bu Çok olur. Daha adil olacaktır. Daha demek, adil evet. olacaktır. Yani bu şeye sığınmakla olmuyor. İşte bilmem e, yasalarda yoktur, şu yoktur, bu yoktur. Ya çobanın gönlü olsa e, tekeden peynir çıkarır. <gülüyor> bir hafta öncesinden yaparsınız e, konferansınızı konferansınızda dersiniz ki parti konferansı evet. e, bize bu adaylar içerisinden onar tane erkek, kadın, genç işaretleyin kim işaretlersiniz için ondan sonra o işaretlenenlerden fermuar sistemini yaparsın resmi kongrene getirirsin hakim önünde o listeyi koyarsın sana hakim diyemez ki bu listeyi niye koyuyorsun şunu da söylemek lazım bazen diyorlar ki işte çok yükleniyorsunuz CHP'ye işte çok fazla şey yapıyor ön seçimi yapıyor ama şunu söylemek lazım ki sosyal demokrat partilerden beklenilen bu zaten eşitliği önüne açacak o ilk yapacak olan o ya tabi ki yani zaten ben senden bekleyeceğim. Niye geldim senin partinden muhafazakar aday Muhafazakar partiden beklenilmez bu. Çünkü muhafazakar partinin zaten şeyinde o yok. söyleminde bu e, yok. Tabi. Ama CHP'de ben niye, var. Ben niye senden aday oldum? Senden demokrasi beklediğim için aday oldum. Demokrasi beklemem senin için bir onurdur. Evet. E, o zaman sen de vaat ettiğini yerine getireceksin. Yani e, kadına ilk e, haklarını veren parti olmakla övünmek güzel bir şey. Onurdur da. Evet. Ama bunun devamını sağlayacaksın. Bunun tedbirlerini almak zorundasın. Almazsan işte böyle olur. Yani bunu sanmıyorum bu sonucu parti genel merkezi de beğenmiyordur. Böyle bir sonuç beklemiyordu. Ama tedbir almayınca ne olacak? Yani İzmir'de tabii şöyle bir hezimet yaşadık. Kadın hareketinden olan ve İzmir'de yıllardır çalışan kadınların seçilebilecek durumda olmadığını çok açık görüyoruz şu anda. Ya bir de kadın hareketinden olan kadınlar biraz itiraz eden kadınlardır Evet. sorgulayan kadınlardır dolayısıyla uslu kızlar değillerdir uslu kız olmayınca tercih edilmiyor erkekler tarafından fazla <gülüyor> zaten bütün partilerde ama bütün partilerde kadın hareketinden gelen kadın STK'larında çok yoğun bir şekilde çalışmış kadınların hemen hemen hiçbirisi girmedi isteye evet evet öyle halbuki bütün partilere kadın hareketinden gelen kadınlar katkı sunabilir ancak evet Gerçekten. Çünkü onlar hem kadınların, kadınlarla olan organik bağlarından dolayı oy getirebilirler. Düşün benim İzmir'den aday olmam, İstanbul'da bir sürü insanın Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesine neden oluyor. Bir de tabii ki hmm. kadın yani konusuna hakimsiniz. Evet. Kadın konusuna hakim olduğunuz için Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'ndan tutun. Mecliste yapılan pek çok çalışmada... Siz mi daha bilgili olacaksınız? Bu konuda hiç çalışmamış us, uslu kadınlarımızdan biri evet. mi olacak? Onu da söylemek lazım. Yani kadın tabii. hareketinden kadınlar demokrasi konusunda partilerinin elini güçlendiren bir konumdalar. Partiler bunları değerlendirirlerse kendileri yararlanırlar. Yani onu, evet. onların gücünden yararlanırlar. Kendileri kazanırlar her şeyden önce. Sonra biz kadın erkek eşitliğini isterken sadece kadınları gözettiğimiz için değil... Erkekleri de gözettiğimiz içindir. Çünkü kadın erkek eşitliği sadece kadınlara yaramayacaktır. Daha çok erkeklere yarayacaktır. Bak ben küçük bir örnek vereyim. Bizim Kars'ta komşumuzdu. Sümerbank özelleştirince işten atıldı. Şey, adam işsiz kaldı, iş bulamadı. Eşi evde şey demiş. Sen ne biçim erkeksin? Eve bir ekmek bile getiremiyorsun. Adam kendini astı. Yani erkeklere de yüklenen çok ağır sorumluluklar evet. var bu eşitsizlik nedeniyle bu sistem erkekleri de eziyor zaten Tabii yani ki. bunu ilk söyleyen bu LGBT teoristleri, lezbiyen, gaybiseksüel, transseksüel e, teoristler akademisyenler ama onun dışında da yani erkeklik dediğimiz şeyin içini açmamız lazım, Türkiye'de şimdi gitgide erkeklik çalışmaları da akademik anlamda evet, evet, bir evet. hız kazandı erkeklik dediğimiz işte en iyi parayı kazanacaksın hep senin takımın kazanacak e, çok iyi bir araba kullanacaksın bunu kaç erkek yapabiliyor zaten yani o yüzden de bu kavramı değiştirmemiz lazım. Tabii. Pınar Seleyin'in bu konuda bir çalışması var. var işte, çalışması Serpil Sancar'ın da var. Evet evet. evet. Sürüne sürüne erkeklikti. Evet. Yani e, eşitlik sadece kadınlar için değil, kadın erkek toplum içindir. Onun için kadın bakış açısı aslında en son en geniş toplumsal bir projedir aslında kadın bakış açısı. Evet. O anlamda da kadın erkek eşitliği aslında ülkenin demokratikleştirilmesi, çağdaşlaştırılması, gönendirilmesinin bir e, formülasyonudur. Bunu bir erkeklerimiz anlayabilseler, kendilerini de kurtaracak olan bir bakış açısı olduğunu. <gülüyor> Peki e, hep CHP'deki bu seçim şeyinden bahsettik ama CHP'nin kadın politikalarından biraz bahsedelim. E, nedir bu kadın politikaları CHP'nin? Ya, ya da sizin destek verdiğiniz belli ki aday olduğunuz için destek verdiğiniz bir politika da var ortada. E, e, Tabii yani diğer partilere baktığınızda muhafazakar partilere işte sağcı partilere baktığınızda e, kadınlara daha çok e, söz söyleyenlerden birisidir e, Cumhuriyet Halk Partisi. Mesela yüzde otuz üç kota getirilmiş ama bu kotada da eksiklikler var. Bunları da tartışmak lazım, görmek lazım. Bu kotayı her yerde uygulamak gerekiyor. Sadece işte delegelikte değil, belediye başkanlıklarında da partinin bütün kademelerinde her tarafta uygulanırsa ancak e, yerine oturur. Bunun için de ciddi ciddi çalışmak gerekir. Gerçi biz e, kadın hareketi Kotayı da artık istemiyoruz. Parite istiyoruz, eşitlik istiyoruz. Yani yüzde elli nüfusun yarısıysak her şeyin yarısını istiyoruz. Şimdiye kadar yüzde seksen doksan erkek oldu. Ne oldu? Evet. E, yani yüzde altmış, yetmiş kadın olsa ne olur ki? İşte bazen Evet tabii bazen diyorlar ki işte belirli yerlerde tam kabul edilmeyebilir. Valla bazı partiler kadınlara eş başkan koyuyorlar ve gayet de seçiliyor kadınlar o sistemin evet. içinde. Hem de işte e, bilmem... Dışarıdan baktığınızda işte feodalizm şöyle var, böyle var denilen yerlerde bir sürü eş başkanlıklar oluyor. Bir erkek bir kadın yerleştirebiliyoruz. O zaman biz de yerleştirebiliriz. Niye biz örnek olmuyoruz ki? Evet. Tabii burada şundan da bahsedelim. Genel seçim anlamında belki İzmir'de bir sıkıntı oldu ama yerel seçim anlamında İzmir'de üç tane kadın belediye başkanı var ve iki tanesi de CHP'den. Evet. O belediye başkanlıkları da çok az. Be belediye başkanlıklarının e, yanılmıyorsam 22 tanesi hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 22 taneden iki tanesi kadın. Yeterli değil ki. Evet. Onlar içinde kıyametler koparıldı iki kadın içinde. Hala da de koparılmaya devam ediyor. 22'nin en az 10-11'i kadın olmalıydı. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan budur. Valla ben şunu görüyorum mesela Aydın'da Özlem Çerçioğlu belediye başkanı seçildikten sonra kadına yönelik bakış açısı da Aydın'da bence çok değişti. Evet çok önemli yani bunu baştan değiştirebilirlerse bir belediye başkan adayını kadın olarak oraya yerleştirdikten sonra bence seçildiği andan itibaren sistem değişiyor ve insanların bakış açısı değişiyor. Elbette nitekim Ege Kadın Buluşması'ndaki Aydın'ı gördük. evet. Her konuda e, neredeyse İzmir'i geçmiş. İzmir'e Ege bölgesini baz aldığımızda Ege bölgesinin başkenti gibi duran İzmir, Aydın İzmir'i geçmiş o konuda. Ben şimdi e, tabii Aydın'a karşı objektif olamıyorum. Benim anne tarafım Aydınlı. <gülüyor> e, ben de o yüzden Efe torunuyuz. Hep böyle derler ya paşa dedem benim de Efe, Efe dedem. E, o yüzden de Aydın'a baktığımda ben o değişimi görebiliyorum çocukluğumdan evet, yani. itibaren. Ve Özlem Hanım gerçekten çok güzel şeyler yapıyordu ama yaptığı ve benim çok takdir ettiğim başka bir şey sosyal hizmetler konusunda çok iyiler. Yani kadınların hassas olduğu belirli konular vardır. İşte şehir planlamayla ilgili bazı şeyler işte sosyal hizmetler Tabii. pek çok kişinin detay olarak gördüğü ama yaşam kalitesini çok arttıran şeyler evet, ve aydın evet. onu görüyorsunuz şu anda. Evet evet. İnşallah önümüzdeki seçimlerde zaten biz şeyi savunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde birçok kadın arkadaşlarla da konuşuyoruz. Belediye başkanlıkları dön seçimli olsun. <gülüyor> Ön seçimli olsun ama kadın listesairi erkek listesairi oylanarak olsun. Yoksa yine kadınlar kaybeder. E peki siz seçilseydiniz hangi konularda çalışacaktınız? Sizin platformunuz neydi? Ya ben seçilseydim bir kere mecliste ezilenlerin sesi olacaktım. Yani çok basit bir ifadeyle... E, Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi getirilmesi meselesinde e, partiyi de bu konuda e, dürterek bir şeyler yapacaktık. İkincisi kadın erkek eşitliğinin her alanda hayata geçmesi için sadece öyle kotaları eşitliği siyasi partilerin yöneticilerinin iki dudağın arasından çıkarıp e, yasal güvenceye kavuşturuluyor. Kavuşturulması için kanun teklif verecektim. Hı hı. Yani e, kadın erkek eşitliği bütün partilerin uyması gereken yasal zorunluluk olarak hayata geçerse ancak olur. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi ile çözülecek bir olay da değil. Diğer partilerinde aynı şekilde yapması gerekiyor. Başka bir şey yine ben e, halkın seçtiği vekilleri geri çekme hakkının olmasını istiyordum. Diyelim ki e, zaten bütün diğer partilerde de öyle merkezden, e, merkezi yoklama falan diyorlar, seçiyorlar. Bir kere gidiyor. Zaten halka karşı bir hesabı da yok. Beş sene ense yapsa da, hiçbir şey yapmasa da o milletvekili maaşını alıyor, yatıyor. Ama halkın geri, e, seçtiği vekili bir sene sonra beğenmedi mi geri çekme hakkı olursa, o vekil orada geri çekilmemek için o temsil ettiği halkın çıkarları, talepleri doğrultusunda çalışma yapmak zorunda kalır. Bu demokratik o, bir şeydir. Dediğiniz o şeyde o bölgedeki halka soracaksanız o bölgedeki halk o vekili tanımalı. Şimdi biliyorsunuz ithal adaylar her tarafta. İşte onun için diyorum ben. Birincisi ön seçim olmalı. Hatta tercihli oy sistemini ben savunuyorum. Bir ara uygulanmış ülkemizde tercihli oy sistemi. Diyelim ki siz partinizin yöneticileri tarafından sevilmeyebilirsiniz. Ama halk tarafından seviliyorsanız sonuncu sırada da olsanız halk sizi birinci sıraya getirebilir. Dolayısıyla böyle olunca gerçekten halkın temsilcilerinin meclise daha çok gitmesini sağlanır. Tercihli oy sistemi. Siyasi partiler yasasının tamamen değişmesi gerekiyor, demokratikleşmesi gerekiyor. Bu konuda çalışma yapacaktık. Yüzde on barajının kesinlikle inmesi gerekiyor. Ayrıca kadınların daha çok e, siyasette yer almasının önünü açmak için mor bütçenin yapılması, kadınlara pozitif destek sağlanması, e, masraflarının e, gelir durumlarına göre göre Nasıl ki hazine yardımı yapılıyor siyasi partilere, o yapılan hazine yardımlarının bir kısmının doğrudan kadın adaylar için harcanmasını isteyen düzenleme yapmayı düşünüyordum ben. Daha adil olması için, kadınların daha çok yer alması için. Hepiniz biliyorsunuz kararlar genellikle erkeklerin içki masalarında alınıyor. O evet. içki masalarında da kadınlar maalesef olmuyorlar. Dolayısıyla da haberleri bile olmuyor ne alınıyor ne veriliyor. Ben şeyde gördüm, ön seçim listelerinde, bütün anahtar listeler dolaşıyor etrafta. Her listede 4-5 tane aynı erkek var, hani ilçelerdeki Hı. listelerde. Ama her ilçede sadece bir kadın iliştirilmiş. Yani bir kadın birkaç liste, şey, ilçenin anahtar listesinde ortak olarak yok. Bu ne demektir? Kadınlar oy biriktirmesin ama dört 4-5 tane demirbaş erkek bütün ilçe listelerinde var. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bunların önlenmesi gerekiyor. Yani ön seçimlerinde ön seçim yasaklarının olması gerekiyor. Ta şeye kadar gidiyor adam oy verecek orada diyor ki falancayı ver. Yani bunların engellenmesi gerekiyor. Üye iradesinin serbest bırakılması gerekiyor. Peki e, siz Kent konseyinde ne yapıyorsunuz? Öncelikle kent konseyi nedir? Bu tür konularda kent konseyinde çalışıyor musunuz? Evet. Ee, ve kadın meclisi ne yapar? Nasıl kurulmuştur? Biraz onunla ilgili bilgi verebilir misiniz? Çünkü siz kent e, tabii, tabii. konseyinin kadın meclisi başkanısınız aynı evet, zamanda evet. İzmir'de. Şimdi kent konseyleri aslında daha önceden e, Avrupa Birliği projesi olan e, yerel gündem 21'in e, devamıdır. Kent konseyleri son 1593 sayılı kanun... E, sayı, hat, yanlış hatırlamıyorsam bunun yetmiş altıncı maddesine göre kurulmuş. Kent konseyleri aslında sivil toplumun yerel yönetimlere katılım mekanizmasıdır. Yani nasıl ki belediye başkanları seçilinceye kadar herhangi bir partinin adayıdırlar ama seçildikten sonra kendilerini seçsin seçmesin bütün kentin belediye başkanı olmak durumundalar. Kent konseyleri de bunun altındaki diğer meclisler gibi kadın meclisi de hiçbir fark gözetmeksizin kentte yaşayan bütün kadınların e, kentsel yaşamlarını kolaylaştıran politikaları alternatif politikalar üreterek e, yerel yönetimlere iletim mekanizmasıdır. Dolayısıyla Kadın Meclisi'nde hiçbir fark gözetmeksizin bütün siyasi partilerden, bütün inançlardan, bütün kimliklerden, bütün düşüncelerden kadınların ayrım gözetmeksizin yer alması gereken bir yer. Dolayısıyla orada o kadınların taleplerinin yerel yönetimlere iletilerek karara katkı sunmaları gereken bir yer biz kadın meclisini böyle yapma yolunda epey ilerledik şu anda kadın meclisi yani daha doğrusu açık söyleyecek olursak birçok yılda daha devam ediyor sanki yerel yönetimde iktidar olan siyasi partinin arka bahçesi gibi görülüyor hem biz sivil toplum örgütleri tarafından hem o siyasi partilerin kendileri tarafından görülüyor hayır kadın meclisleri olsun kamp konseyleri olsun o kentte yaşayan kadınların bir gül bahçesidir. Bu gül bahçesinde yüz çiçek yan yana açabilir, yüz fikir akımı yarışabilir. Ha bu çiçeklerden birisi de iktidar partisinin kadınları olabilir ama tamamı asla. E, diğer kadınların da olması gerekiyor. Biz böyle bir e, şey geliştirmeye çalışıyoruz. Onun için bütün siyasi partilere eşit uzaklıktayız. Bütün STK'ları dolaşıyoruz ve herkesi kadın meclisine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Çünkü sahip çıkmadın senin değildir. Sen sahip çıkmazsan o boşluğu birileri doldurur. Kendi arka bahçeleri sayarlar. O kendi arka bahçelerinin saymamasının yolu. Mesela ben e, adaylıktan dolayı 12. maddeden üye oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldum. Ben daha önce partisiz birisiydim. Partisiz biri olarak kadın meclisi başkanlığı yapıyordum. Cumhuriyet Halk Partili değildim. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda da o Kadın Meclisi'ne geri döndüğümde eski konumumu, statümü koruyorum. Ben unuttum Cumhuriyet Halk Partisi adayı olmayı, bütün kadınlara eşit uzaklıktayım. Her kadının e, talebini yerel yönetimlere iletmek, onların kararını etkilemekle görevliyim. Bu anlamda epey şey de kaydettik. Daha önceleri biz... E, Yerel yönetimlerin, belediye meclislerinin toplantılarına katılıyorduk ama o toplantılar çok şey gelmedi bize. Çünkü her şey komisyonlarda hazırlanıyor. Orada sadece eller iniyor, kalkıyor. Kabul eden, etmeyen edilmiştir şeklinde. Ne yapalım, ne edelim diye düşündük. Sonra şeyi bulduk. Biz ihtisas komisyonlarının toplantılarına katılalım. O toplantılarda kadınları ilgilendiren konularda onlarla lobi yapalım. Ee, ne kadar o komisyonların kararlarına yedirirsek o oranda da e, belediye meclisinin kararlarına yansır diye düşünüyorum mesela bunlardan birisi şeydi 2014 yılını kadın yılı ilan ettirme idi teklif etmiştik e, büyükşehir belediye meclisinden karar olarak çıkmıştı başka bir şey e, Hollanda örneğinde olduğu gibi gece saat ondan sonra e, belediye otobüslerinin e, duraklarda değil de kadınların inmesi gereken yerde indirmesini e, kararını göndermiştik. Bu karar aslında belediye meclisi kararı olarak çıktı ama bir komisyona takılmış durumda şu durumda. Uygulanamaz mı uygulanamaz diyorlar ama gayet de uygulanabilir. Diyelim ki kadın durakta inip geri yürüyecekse karanlıksa bilmem neyse orada taciz, e, tecavüz tehdidi varsa onu e, evinin yakınında hem kadınlar hem de engellileri de söylemiştik. İndirmesinin hiçbir e, sakıncası, yok. sakıncası yoktur ve biz bunu takip edeceğiz. Yani o konuda arkasını bırakmış değiliz. Şeyi de kabul ettiler, e, gidip komisyonlara girip dinlemeyi, onlara işte alternatif politikalar üretmeyi büyük şehir belediyesi meclisince kabul edildi. Hatta bir yeni komisyon kuruldu, İhtisas Komisyonu. Tabii bu Kent Konseyi'nin zorlamasıyla da kuruldu biraz. Şimdi şey var orada. Kent Konseyi Komisyonu var. Hı hı. Yeni kuruldu. E, bu Kent Konseyi Komisyonu da sivil toplum örgütlerinin, sivil halkın taleplerini direkt diğer komisyonlara iletme, bu konuda görüş bildirme gibi yeni kurulmuş bir komisyondur. E, bu anlamda biz Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir organı değil sivil toplumun bir organı olarak orada yer alacağız. Tabii ki işbirliği, diyalog, müzakere, gerekirse mücadele yoluyla. Peki üye nasıl olunuyor meclise? Meclise üye şöyle olunuyor. Yani gelip orada bir forum dolduruluyor. O forumda şey deniyor. Kent Konseyi üye formu var. İşte hangi meclise üye olmak istiyorsan onu işaretliyorsun. Ondan sonra da mesela Kadın Meclisi'nin 7 tane çalışma grubu var. Çeşitli tematik alanlarda. Bunlardan bir tanesi Kadın ve Siyaset Grubu. Bu kadınların siyasete katılımının artırılması için çalışmalar yapıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği grubu ise e, yerel yönetim icraatlarının toplumsal cinsiyet eşitliğine göre yapılması için hem bir denetleme hem de e, bu konuda e, gerek belediye Personelini gerekse STK'larda toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim modülü hazırlamışız. Bu modülü isteyen STK'lara, isteyen kadın meclislerine, isteyen belediye teşkilatlarına veriyoruz. İşte AFET Kadın Çalışma Grubumuz var. Bunlar da biliyorsunuz doğal AFET'lerde en çok zararı gören kadınlar ve çocuklar oluyor. Bu anlamda kadınların bu konularda farkındalıklarının artırılması. E, ...konusunda çalışmalar yapıyorlar. Kent yaşamı ve çalışma grubumuz var. Bunlar da kadın dostu... ...kent hizmetlerinin... ...en ücra e, mahallelere kadar ulaşması... ...ve kentte yaşayan... ...bütün kadınların çağdaş kent hizmetlerinden... ...yararlanması için bir mekanizma... ...görevi görüyor. E, kültür sanat çalışma grubumuz var. Bunların çok güzel bir farklı ses kadın tiyatrosu var. Bu kadın tiyatrosu... E, ...içinde toplumsal cinsiyet... ...yeşitliğinin farkındalığını da... ...yaşatacak... E, skeçleri, e, konuları var. Bunlar da köylerde, mahallelerde hatta e, kadın cezaevlerinde e, tiyatrolar yapmaklardı. Bir, birkaç kere Şakran Cezaevine de gittiler. Yine de gidecekler. Oradaki cezaevindeki kadınlara da tiyatro çalışmaları yapılıyor. İşte ayda bir yazarlarla e, edebi söyleşiler yaparak kadınların edebiyat yönünde gelişmesi için e, çalışma içerisinde. Onu da şu yüzden sordum. Yani dinleyicilerimizden şu anda katkıda bulunmak isteyen birisi olursa sizlere gelip bir form doldurarak evet, katkıda evet. bulunabilirler. Tabii ki. Hiçbir şartı yok, sadece bir forum dolduruyor, o forum da şunun için dolduruluyor, e, iletişim adresi olsun ki kent konseyinin, kadın meclisinin e, faaliyetleri anında onun e, hem telefonuna gidiyor, hem e, mail adreslerine, Facebook'una gidiyor, dolayısıyla e, her şeyden haberi olmuş oluyor. Ondan sonra da istediği faaliyete oradan haberdar olduğu için gelip katılabiliyor. Kadın emeği çalışma grubumuz var. Bu kadın emeği çalışma grubumuzda gerek e, mahalledeki ev kadınlarının, gerek ev eksenli çalışan kadınların, gerekse e, sosyal güvencesiz çalışan kadınların, sendikalı kadınların sorunlarını, Çareler üretmek, bunların yerel yönetimler boyutuyla neyse yerel yönetimlerin çözmesi gereken şeyleri yerel yönetimlere iletmek üzere çalışıyoruz. Bunların da yine iki tane akademi oluşturdular. Birisi emekçi kadın akademisi, bir diğeri de lider kadın eğitimi verilmektedir şu anda. Hatta siyaset grubumuzun da şey yine kadın insan hakları eğitim programı var. Kadın siyaset, siyaset akademisinin yanı sıra. Ayrıca bir kadın sağlık eğitim politikası şeyi eğitimi programı vardı onu da vermiş oldu. Dolayısıyla bu kadınlarımız hatta şeye gittik biz üç tane şu anda pilot ilçe seçmişiz Bayraklı, Bornova, Çiğli burada gerek pazarcı kadınlar gerek ev eksenli çalışan kadınlar gerekse eve temizliğe giden kadınların sorunlarının tartışıldığı paneller oluyor bu Emekçi Kadın Akademisinde ve bu panellerden çıkan sonuçta hatta üç mahallede ev eksenli kadın çalışması örgütlenmesi çıktısı önümüzde duruyor. Bunu planlamaya başladık. Bu sefer de örgütlenmelerine yardımcı olacağız. İşte birkaç hafta önce ben de Emekçi Kadın Akademisinde konuşmacıydım zaten evet, evet. ve e, güzel eğitimler oluyor orada. Yani e, ve cumartesi günüydü. Ve doluydu aslında salon. Çocuklarıyla evet, evet. gelen kadınlar vardı. Evet evet. Yani o da güzeldi. Çünkü çocuğuna evde baktıramayacak birisi çocuğunu yanında getirebiliyordu. Serbestçe konuşulabilen bir ortamdı. Evet. Ben yarım saat bir konuşma yaparım diye gittim. Üç saat sürdü hatırlarsınız. Evet, Bayağı evet. güzel geçen. Ve bence böyle eğitimler de çok önemli. Çünkü kadınların bilgi düzeyi artmaya başlıyor. Evet evet. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Hafta sonu Ege'de... Aydın'da yapılan Ege Kadın Buluşması'nda bir tane konuşmacı çok genel konuştu ve yanımdaki konuşmacı yanımda oturan kişi bana dedi ki e, biz bu konuda biz bu konuda bilgisi zannediyorlar galiba bizim bilgimiz var daha da derin bilgi verebilirler dedi. Ben de çok katılıyorum. Bu tür eğitimler aslında kadınların e, toplumsal cinsiyet konusunda, kadın erkek eşitliği konusunda bayağı derinlemesine bilgileri olmasını sağlıyor. Siz tabii aslında tabii. çok büyük bir hizmet veriyorsunuz o anlamda. Bakın bizim Siyaset Akademimizden geçen kadınların Büyük bir çoğunluğu şu anda çeşitli siyasi partilerde yöneticidirler. Çeşitli siyasi partilerden aday oldular. Yani şey hangi partiye giderseniz gidin MHP'sinden AKP'sine kadar bizim siyaset akademisinden geçen kadınlar kendi partilerinde yöneticidirler. Aday olmuşlardır. Yani çıktı olarak biz bunları görüyoruz ve bu da bizi sevindiriyor. Yani hem Bilgi bakımından donanımları artmış oluyor. Hem kendilerine daha çok özgüven geliyor. Ve gidip kendi düşünceleri doğrultusunda çalışmayı ve kendi partilerindeki erkek egemenliğine karşı kadın dayanışmasını geliştiriyorlar. Ve biz şöyle bir şey yapıyoruz. Mesela diyelim atıyorum A Partisi'nde bir kadın hak etmediği yere Hak ettiği yere gelmemişse, bir engelle karşılaşmışsa bize haber verdiğinde biz gidip o partiye bu kadının neden hakkını yiyorsunuz diye soruyoruz. Yani e, siyasi partilerdeki kadınlarla bir kız kardeş dayanışması da gösteriyoruz. Yani şu partinin bu partinin yandaşı değiliz ama her parti içindeki kadınların kız kardeşiyiz evet. diyoruz. Tabii şöyle bir sıkıntı var ama yine de İzmir'de olmanızdan dolayı İzmir'de bir partinin biraz daha ağır basmasından dolayı meclisteki kadınların çoğu da o partiye daha yakın oluyorlar. Tartışmalarda da bazen ben onu hissettim o parti tarafından daha çok bakılıyor bazı olaylara. E, dediğiniz doğru ama şimdi şunu da diyemeyiz yani siz e, yerel iktidar partisiniz gelmeyin de diyemeyiz. Tabii. Hoş gelmişler, sefa gelmişler. Ama onlar da şunu öğrenmeye başladılar artık. Farklı siyasi partilerinden kadınların da burada yeri vardır. Olması gerekiyor. Bu hoşgörü Yavaş yavaş bütün kadınlara işliyor. Artık mesela ben dün hem Cumhuriyet Halk Partisi aday adayıyım hem de orada kalktım dedim ki Ege Kadın Buluşması Cumhuriyet Halk Partili kadınların buluşması değildir. Burada AKP'li kadın da olacak, MHP'li kadın da olacak, HDP'li kadın evet. da olacak, Sosyalist kadın da olacak dedim. Cumhuriyet Halk Partisi aday adayı olarak söyledim bunu. Ve hepsinden büyük alkış aldım. O büyük alkış yapanların çoğusu da Cumhuriyet Halk Partili kadınlardı. Demek ki onlar da artık bu işin farkındalar kız kardeşlik başka bir şeydir ben onu fark ettim şimdi eğitimde kadın aday konusunda konuşurken kendi partilerini bile eleştirebilmeleri çok güzel bir şeydir çünkü bu tür eğitimlere katılmayan kadınlar genelde parti ne derse hep onun peşinden gider o evet, söylemi efendim. tekrarlar ve o söylemin devamını sağlar ama bu tür eğitimlerde kendi partisini sorgulayabiliyorsa gerçek demokrasi işte o zaman başlıyor elbette işte bizim kadın meclisinin yaratmaya çalıştığı da bu bütün kadınlarla siyaseten anlaşmayabiliriz ama kadın paydasında bütün partilerle biz anlaşabiliriz. Evet. Yani bir zaman e, adını anmakta sakınca görmüyorum. Ebru Aslıyer vardı e, da AKP'den e, bizim siyaset akademisini ilk kurduğumuzda katılıyordu. Hı. Mesela herhangi bir kadınla ilgili bir sorun olduğunda ben çok rahatlıkla ona telefon açıp Aslıcığım bu bir kadın dayanışmasıdır şu arkadaşın şöyle bir işi var dediğimde hayır demiyor. E, şey yapıyor. O kadın paydasında birleşebiliriz biz bütün kadınlar toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması noktasında ama farklı politik nedenlerle ayrışabiliriz zaten Hı. onun için ayrı ayrı politik yerlerdeyiz şimdi çok az vaktimiz kaldı ben size şunu sormak istiyorum çünkü Türkiye'nin 3 farklı bölgesinde anladığım kadarıyla kadın hareketinin içinde bulunmuşsunuz Marmara evet. bölgesi Ege bölgesi ve Doğu bölgemizde evet. Ege'deki kadın hareketi nasıl bir hareket siz şimdi yıllardır içinde de oldun, nasıl kıyaslarsınız nereye doğru gidiyor ya şimdi Ege'de yaygın bir e, tabii aydın kadın tipi falan var ama bunların kendilerini siyasi partilerde ifade etmeleri anlamında bir sıkıntı var. Mesela doğuda feudal meodal diyorlar ama e, bakıyorsun bir ev kadını buradaki batıdaki kadından daha önce siyas partisinin yakasına yapışabiliyor. Hatta ben de gördüm, e, geçen yerel seçimlerde ee, biz uluslararası gözlemciydik. Eşit Haklar Derneği'nin üyesiyim aynı zamanda. Biz hani seçimin adaletli geçmesi için e, dolaşıyoruz. Bana işte doğudan gelip e, menemende tarım işçiliği yapan kadın e, dedi ki kendi partisi için. O zaman BDP'ydi galiba. Parti bize hesap verecek. Gelip zamanında burayı bizi örgütlemedi. Ana dedim bizde Parti hesap soruyor. Bunlar partilerinden <gülüyor> hesap soruyorlar. Bunu söyleyen de okuma yazma bilmeyen bir kadın zamanında gelip bizi burada kaydettirmediler. Parti bunun hesabını verecek dedi. Ben şaşırdım. Elbette kadınlar aydın kadınlar yani bir de şey çağdaşlık sadece giyim kuşamla olmuyor. Bence çağdaş insan örgütlü insandır. Evet. Ne kadar örgütlü olursan o kadar Çağdaşlığı yakalayabilirsin. Örgütsüz olduktan sonra e, kılık kıyafetin e, fazla bir şey ifade etmiyor. Ama yine de bir şey var ben eleştiriyorum onu. Biz biraz batıdaki kadınlar kendimizi kurtarılmış kadın zannediyoruz. Bir yerlere bir kadınları kurtarmak için gitmek istiyoruz. Aslında, Elitist bir bakış açısı var. Evet evet. Halbuki biz kurtulmamışız. Ben buradan çıkıp giderken sokakta bir tacize uğramayacağım ne malum? Öyle değil mi? Evet. Yani bu şeyi sürdükten sonra. O anlamda elitist bir bakış açımız var batıdaki kadınlar olarak. Bunları terk edersek biraz daha böyle partilerimize toplumsal cinsiyet eşitliği açısından sorgulayıcı bakarsak Partilerimiz bizi daha çok ciddiye alır diye düşünüyorum. Bir de tabii ben Ege'deki kadında şunu da görüyorum. Parti ideolojileri bazen kadın kimliğinin üstüne de çıkabiliyor. Yani kadın kimliğini bastırabiliyor. Onu aşmaya başladılar ama son yıllarda evet, gittiğim evet. eğitimlerde bakıyorum ciddi ciddi partilerinde sorgulayabiliyorlar ama Ege'deki kadın hareketinde bir bölünmüşlük de var aynı zamanda. Tabii tabii. Yani çok komik bir şey düzenleyeceksiniz. O kadın grubu bu kadın grubuyla görüşmüyor. Şu olmuyor bu olmuyor. Yani bir bakıyorsunuz bir arada olması gereken gruplar bölünmüş durumda. Şimdi yavaş yavaş tekrar geri gelmeye başladılar ama sanki. Yani bir en azından toplantılarda ortak görüyorum. İşte kadın meclisi bu bölünmüşlüğü yendi. Şimdi <gülüyor> daha İzmir'de genellikle iki kümelenme var. Birisi işte Kadın Kuruluşları Birliği adı altında bir diğeri İzmir Kadın Platformu adı altında. Ama e, Kadın Meclisi hem İzmir Kadın Platformu'nu içine almaya başladı, hem Kadın Kuruluşları Birliği'ni. Yani en iyi şemsiye şu anda Kadın Hareketi açısından Kadın Meclisi. Şu anda İzmir Kadın Meclisi olarak. Bunun gitmesi gerekiyor. Mesela Hüseyin Üzmez olayında İzmir Kadın Platformu da Kadın Kuruluşları Birliği de bir araya geldik. O kadar çok olduk ki anlatamam. Yani biz tamam siyaseten anlaşmayabiliriz. Ama kadın paydasında bütün kadınların birleşmesinin zemini vardır. Ee, şahsen ben bu zemini yeşertmek, bu zemin üzerinden gitmek istiyorum. Ee, Ege Kadın Buluşması'nı da bu zemin üzerinden genişletilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Evet. O zaman programımızı kapatırken belki de Türkiye'nin tüm kadınları birleşin şeklinde bir şey mi söylesek böyle. <gülüyor> Rahmetli Marx'ın eserlerine atıfta evet, evet. bulunarak. Evet kadınlar. Ben de diyorum ki kadınlar birleşin iktidara yerleşin. <gülüyor> <gülüyor> Peki Kızbes Hanım çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Nasıl hızlı geçti değil mi program vallahi? Evet çok teşekkür ederim. Kadınların sesini sizin aracılığınızla bir kez daha duyurma fırsatı bulduk. E tabi her yerde böyle kadınlar olursa <gülüyor> iyi olur diye düşünüyorum. Evet e, önce küçük bir programla sonra da böyle yüksek sesle bir yerlere geliriz inşallah diyerek i̇nşallah. bu akşamki kadının sesi de bu kadar diyorum. Ben Itır Bağdadi İzmir Ekonomi Üniversitesi stüdyolarından sizlere iyi akşamlar diliyorum.